Ve ve selamu ala ve ala aleyhi ve sahfihi Şimdi arkadaşlar, vahyin başlangıcından önce bizim yani o peygamberliğin başlaması, ilk vahyin gelişi, bugün onu konuşacağız. Ama önce şunu çok hatırlamamız lazım. Yani mihver nokta olarak, kalkış noktamız hep böyle oraya atıfta bulunacağız. Efendi misal Allahu aleyhisselam kendisinin bir peygamber olacağını bekliyor muydu? Böyle e, bir peygamber beklentisiyle ilgili toplumda konuşulan şeyler var. Bir son peygamber gelecek, gölgesi üzerimize düştü. Mesela bahsetmiştim size. Hangi hatip bunu söylüyordu? Bir Ukas panayında bir hatip böyle bir mütübe vermişti. Hatırladınız mı? Kus bin Zeynep. <gülüyor> evet kus bin Said. Yani de o, o hutbeyi dinleyenler arasındaydı peygamberimiz. Dolayısıyla yani bir peygamber geleceğini, bir son beklenen bir son peygamber olduğu e, bilgisi dolaşıyor. Fakat peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem e, o 40 yaşına kadar olan hayatında böyle bir hayal, böyle bir beklenti ve nihayet işte birazdan göreceğiz. Cebrail geldiğinde evet ben oldum o peygamber falan. Böyle bir sevinç hali var mı? Hiç yok arkadaşlar. Bunu hiç unutmamız gerekiyor. Yani bu bizim için çok önemli. Neden? Çünkü e, hem peygamber efendimizin e, bu görevi ifa ederken karşılaştığı bütün o zorluklara... Bütün kendisine çok ağır gelen durumlara nasıl katlandığını, nasıl onu yürüttüğünü anlayabilmek için buna zaman zaman döneceğiz. Hem de arkadaşlar onun peygamber olduğu'nun tam bir kanıtıdır bu. Çünkü sağda solda daha önce konuşuyor olsa, işte bir peygamber gelecekmiş kim acaba, işte ben olabilir miyim? Hani böyle bir böyle bir muhabbet, böyle bir arayış içerisinde olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bak adam zaten yani bunu konuşup duruyordu değil mi? Çünkü onu yalanlamak için, e, peygamber olmadığını söylemek için bir sürü gerekçeler ürettiler. Herkes kendince, kimisi işte aklını kaybetti dedi, kimisi e, kahin oldu, e, şeyinlere karıştı, cinlere karıştı dedi. Kimisi konuştuk, burada Bahir Adan öğrendi bunları 12 yaşındayken dedi. Çeşit çeşit e, iftiralar oldu kendimi sallallahu aleyhi ve selleme, aklını kaybettiğini söyledi dedi. Ama hiç, hiç kimse bu zaten bunu konuşup duruyordu, zaten böyle bir şeyden bahsediyordu. Demek ki kurmuş, kurmuş, planlamış. Ve işte bak şimdi de demek ki vakti saati geldi, uygun bir şey buldu ve başlattı projesini. Hani hiç kimse böyle bir şey diyemedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Ama o peygamberlikten önceki üç yılı inzivada geçirdiğini unutmayalım. Şimdi arkadaşlar biz bugün aşırı enformatik bir çağda yaşıyoruz. Yani sürekli bir iletişim geliyor bize, sürekli bir mesaj geliyor. E, acizane kanaatim, tabii ki ölçmenin böyle bir şeyi, ölçmek mümkün değil. Benim anneannemin hayatım boyunca gördüğü mesajı ben herhalde bir haftada falan görüyorum. Yani bir köyde yaşayan, telefon yok, mektup bile yok yani. Böyle bir köyde yaşayan, yazar olmayan, o köyden hiç çıkmamış. Bundan kaç yıl önce yani anneannem öyleydi şurada, e, 30 yıl dolu oluyor. 30-40 yıl önce yaşayan bir insanla kıyaslanamayacak kadar biz mesaj alıyoruz sürekli. Yani Twitter'a bakıyoruz. Geçti, geçti, geçti. Yüzlerce kişi ne demiş? İşte Instagram'a bakıyoruz. Kimler nerede? Nerede? Ne varmış? İşte kayak merkezlerinde neler olmuş? işte, okyanuslarda neler olmuş? İşte bilimsel e, Takip ettiğiniz şeye göre yani modada neler var? Kim ne yemiş? işte, en son neler? Hangi kitaplar çıkmış? Bir sürü onu görüyoruz. WhatsApp'a giriyoruz. O, o durumlar ayrı. Gelen mesajlar ayrı. E, televizyon seyretmiyorsunuz. İşte başka sosyal mecralar ayrı. televizyonu 60 yaş üstü falan Seviniyormuş artık bu arada. Ben o sevendenlerdenim arkadaşlar. Fawlty Dizinde 80'ler. Evet. E, çünkü tam benim çocukluğum yani o dizi. Ondan sonra tam bir nostalji benim için. Neyse e, arkadaşlar yani devamlı bir ve bu yetmiyor hani o yetmemeli de zaten insanın sadece bu sosyal mecralarda yaşaması çok sağlıksız. Bu Bir de her gün bir atraksiyon yapmalıyız. Yani iki gün geçip de biz yeni bir kafeye, yeni bir ne bileyim bir filme, bir sergiye, bir yere hep beraber takılmamışsak gitmemişsek hani çok şey hayatımız çok durağan geçtiğini düşünüyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle yaşamayan da vardır mutlaka. Ama çok fazla insan tanıyoruz, çok fazla mesaj alıyoruz. Bu bunu engelleyemeyiz. Yani ben bununla savaşalım demiyorum. Bunu engelleyemeyiz. Ama o zaman bizim inzivaya daha çok ihtiyacımız var. Onu da oraya getireceğim söz. Yani bizim anneannemden veya işte gidelim geriye doğru, efendimizden daha çok ihtiyacımız var. Tamamen sessiz kalmaya, iç dünyamıza dönmeye, kendimizi dinlemeye, tefekkür etmeye, efendim yaptıklarımızı gözden geçirmeye yani daha fazla ihtiyacımız var. İbadetlere, zikre yani bizim evradımızın zikrimizin olması günlük, günlük her gün yapacağımız zikrimizin olmasına daha dua etmeye daha çok umreye gitmeye bizim daha çok ihtiyacımız var. Çünkü biz çok fazla e, buradaki ne tırnak içine söyleyeyim kirleniyoruz. Yani şey anlamda değil, kötü ahlaksızlık anlamında değil bombardıman anlamında, gelen mesajlar anlamında. Akıyor üzerimizden harfler, laflar, sesler. Böyle üzerimizden akıyor bir sağanak şeyin altında gibiyiz yani. O yüzden bizim daha çok manevi duşlar almamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Ee, inziva, mesela düşünün, evde tek başına olduğunda e, sessiz duramayacağı için seyretmeyeceği halde televizyonu açıyor insanlar. Yani bir tek başına sessiz bir şekilde durmak istemediği için. Bu yüzden beş vakit namaz böyle vırt diye kılınıp sünnetleri kılmasak olmaz mı? Tesbih çekmesek olmaz mı? Ya Öyle bakma bu beş vakit namaza. Beş vakit namaza bir paus olarak bak. Yani o sağınağın dışına çıkıyorsun kendi içinden ürettiğin metinleri okuyorsun. Ezbere metin okumak da çok önemlidir arkadaşlar. Ezber çok önemlidir. Ezberci eğitim, ezberci eğitim diye aşağılıyorlar ya. Ezberci eğitim nerede kötü? Hiç yani neresi eleştirilebilir? Sana hiç soru sordurmayan ve kalıpları senin kafana sokup sadece bunları ezberleyeceksin diyen eğitim kötüdür. Yoksa yani senin çok fazla şiir ezbere bilmen, çok fazla ait hadis ezbere bilmen, ne bileyim hatta bazı kitapların bazı bölümlerini ne bileyim bazı tutukları bazı çok güzel paragrafları ezbere bilmen senin için bir zenginliktir ve asla seni aptal yapmaz yani tam tersine zihninde çok daha fazla kelime vardır o, o kelimelerle çok daha zengin düşünceler üretebilirsin ve onları e, yani yüklemişsin çip gibi düşünün yani yüklemişsin devamlı kesip kesip kırıp kırıp yeni şeyler üretebilirsin oradan. Sonsuz bir şey var kafanda yani kombinasyonlar var demektir. Kombinasyonlar imkanı üretirsen var. Yoksa orada potansiyel olarak dururlar. Dolayısıyla namaz böyle bir şey. Yani namaza duruyorsun, iradi olarak tamamen senin iradenle Durduruyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar ben namaz kılmam lazım diyorsun. Namaza duruyorsun. Ve en gafil en böyle hani aklın başka yerlerde kıldığın namazda bile çok önemli kendin için, ruhun için bir şey yapıyorsun. Anlatabildim mi? Bu günlük imzilağımız. Beş vakit namazdır arkadaşlar. Ee, sonra Müzenmi suresinde Müzenli suresini birazcık böyle okuduk arkadaşlarla. Oradan notlar çıkarayım çıkardım. ödev vermiştik birbirimize. İşte herkes kendisi için Müzenli suresinden ilkeler çıkarsın diye surenin başında. İşte diyor ki ya ey görel Müzzemmil. Ey örtülere bürünmüş olan peygamber size bir gün anlatacağım. Hemen bölümde geçiyor bu. Çünkü peygamberimiz eee vahyin ee, hem ilk başından hem de fetvet dönemi var bir, ilk yıllarda olan bir ara vahiy ara veriyor. O aradan sonraki dönemde büyük bir delişete kapılıyor vahiy geldiğinde ve gidip böyle yatağa atıyor kendisine. Ne diyor Allah Teala ona? Umille ile illa qalila. Ne zaman böyle bir hal ruhiye ruhuye desem? Umille ile illa qalila. Nisfaru evin kısmını <gülüyor> hı qalila. Erzit <gülüyor> aleyi. Ölçe serbest. Geceleyin kaplıyor. İster gecenin yarısı kadar, yarısında değil, yarısı kadar. Yani gece kaç saat yatsıda giriyor? Sabah kadar. 10 saatinе, 5 saatinе, ister. İster azını, 5'ten daha azını, yani 3 saat, 2 saat. İsterse daha fazlasını, 6 saat, 7 saat ayakta geçiriyor. Yani gece, akşam yatıp Sabaha kadar 8-9 saat diyor. Evin diyor. de aleyhi, işte artır istersen. Ne, ne yapacak peki bu geceye kalkıp? Ve Rabdillahi Kur'an'a tartıyla. Kur'an'ı ağır ağır oku diyor. Ağır ağır düşüne düşüne, tefekkür ederek üzerinde... Ve bana ne diyor hani ona şunu söyleyeyim arkadaşlar mealiyle mi okuyup hop diye böyle kendinize oradan şeyler çıkarmaya kalkmayın sakın önce tefsirlerine bakın çünkü olur ya Allah'ın demediği bir şey çıkarırsınız Allah korusun. ...surelerin, ayetlerin sebebi üzülleri var. Peygamberimiz tarafından yapılmış yorumları var. Sahabenin ve peygamberimizin o ayeti nasıl anlayıp nasıl uyguladıkları var. Onların dışına çıkamazsın yorumlarken, kendin için. Yorum çıkarırken. Sonra bir de şunu düşünelim. Veraddil'in Kur'an'a -e tertiyle bu Emir Müzenmiz Suresi'nde. Müzenmiz Suresi nüzüm sırasına göre çok tartışmalıdır nüzüm sırası ama... İttifak edilen diyelim, daha çok ittifak edilen görüşe göre üçüncü sure. Yani Alak suresi, Kalem suresi, sonra Büzemle suresi. Yani daha ne kadar ayet var ki Kur'an'dan iki üç saat okuyacak Peygamberimiz onu. Yani gecenin yarısı kadar veya yarısından biraz az veya fazla. Kalk ne, yap ne yapacak? Kur'an'ı ağır ağır oku. Şunu unutmayın arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an oku denilen yerlerin bazıları veya Kur'an okumaktan bahsedilen yerlerin bazılarında kastedilen namazdır. Çünkü namazla Kur'an aynı şeydir. Çünkü namazda sen ne yapıyorsun? Kur'an okuyorsun. Namazla kılabilirsin gece namazı. Efendim şeyde, Kur'an'da çalışabilirsin, tefsir çalışırsın, işte... Veya ibadet amaçlı cüzlerini okursun vesaire. Neden bunu yapsın peygamberimiz? Yataktan çıkıyorsun. Sadece gündüz değil, gece bile ayakta geçiriyorsun. Öyle yatağa girmek yok saatlerce. Ayakta geçiriyorsun ve ne yapacaksın o sürede? Kur'an çalışacaksın. Niçin? Çünkü biz sana çok ağır bir söz bırakacağız. Diyor. Yani arkadaşlar, peygamberimizin vahye hazırlanması için ve o gelen vahyin hayata uygulanması için gereken gücü bulabilmesi için gece namaz kılması gerekiyor. Biz vahiy almayacağız ama... İlhamımızın bol olmasını istiyorsak, aklımızın, fikrimizin ve en önemlisi kalbimizin açık, kapılarının açık olmasını istiyorsak e, ve bize öğretilen, öğrendiğimiz dini hayata daha şevkle, daha kuvvetli, daha emin bir şekilde aktarmak istiyorsak gece ibadet etmemiz gerekiyor. Yani gece ibadeti yapmamız gerekiyor. ''İnne leke fin nehâri sebh'en tavîlâ'' ''Çünkü gündüzleri senin için bitmez tükenmez bir meşgale vardır. Uzun meşgale, yani gündüz yapamazsın diyor. Ayrıca diyor geceleri bir şeyi anlamak, bir şey üzerinde yoğunlaşmak, derinlemesine düşünmek için çok daha elverişlidir geceler diyor. Vesair vesair. Yani arkadaşlar, ee, teheccüd çok önemli bir inzivandır. 24 saat içinde. Cuma saatiyle ilgili Peygamberimizden gelen bir rivayet var değil mi? Cuma günü içerisinde öyle bir saat var ki efendim kimin duaları o saate rastlarsa kabul edilir diyor. Bu saat hangi saat? Aynen Kadir gecesinde olduğu gibi açıklanmamış ama çoğunluk çoğunluğun görüşüne göre sala ile e, hutbe arasında yani tam o cuma saati dediğimiz saat. O saati mesela bu da haftalık inziva. Cuma namazı haftalık inzivadır. Ve eğer arkadaşlar e, dışarıdaysanız bütün gün sizin de cuma namazına gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Farz olmasa da. Ve gitmelisiniz yani. Hangi camilerde kadınlara yer ayrıldığını öğrenip özellikle e, gitmelisiniz. E, aylık imzivalarımız her ayın 13-14-15'inde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmamızı söylüyor. İşte pazartesi, perşembe günleri oruç tutmamızı söylüyor. Yıllık bir defa kesin şey var, Ramazan'da itikaf var, değil mi? Yani 10 gün süreyle ee, daha yoğun bir şekilde tam bir imziva var. Ve arkadaşlar tasavvufta nefis terbiyesinin vazgeçilmez aracıdır. İnziva. İnzivası olmayan. Yani insanın kendi içine döndüğü, kendine döndüğü, kendisini ee, nasıl diyeyim, Rabbi ile baş başa geçirdiği zamanları olması gereken, bunların kuralları, kurallı bir şekilde bunu yapmak zorunda olmadığınız hiçbir takikat yoktur. Süreler değişir. Mevlevilerde bin bir gün tarikata ilk girişte mesela üç gün olanlar var. İşte üç günle bin bir gün arasında değişiyor. Süreler değişir ama mutlaka bir inziva döneminden sonra tarikata girebilirsiniz. Başlayabilirsiniz ve tarikat içerisinde de belli zamanlarda o inzivaları tekrarlamanız gerekiyor. Bunların içinde hedef de halvet der encümen denir tasavvufta. Hedef de budur. Halvet der encümen yani halk içinde tek başına olmak insanların arasındayken bile gönlün, e, gönlünde, kalbinde Allah ile halvet halinde olmak. Yani onun başka hiç kimsenin olmadığı bir iletişim içerisinde olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bu inziva döneminde ne yaptığını bilmiyoruz. Daha önce de size söylemiştim. Bir bilgi yok kaynaklarımızda. Efendimiz bunu konuşmamış. insanlarda da sormamış. Ee, size açıklanmayan şeyleri Sormamak ada muhaşerettir arkadaşlar. Yani adam anlatmıyorsa sen sormamalısın aslında. Bu bizim hiç uymadığımız bir kural arkadaşlar. İnsanların mahremiyetlerine saygı göster. Efendimiz mesela mahremiyetinin ihlal edilmesinden hiç hoşlanmıyor. Buna tecessüs denir arkadaşlar. Tecessüs, casus kelimesinden geliyor. Başkasının hayatını casus gibi araştırmak e, demektir ve haramdır bizim dinimizde velate cesse su velayal tepbaat okumaga hucurat suresine hucurat suresinin tefsirini hepinizin çalışmasını çok isterim çünkü çok ağır, sosyal hayatla ilgili çok ciddi kurallar vardır hucurat suresinde kısa da bir sure yani böyle kolay iki buçuk sayfa kolay çalışırsınız. Orada geçiyor. Kesinlikle başkalarının <gülüyor> özel hayatlarını merak etmemeniz ve sormamanız gerekir. Efendimiz kendisi açıkladığı zaman dinlemişler sahabe. <gülüyor> Eğer bir fıkhi hükme e, kaynaklık teşkil etmiyorsa ama bir fıkhi meseleyse usülde ne yapacağım? İşte hanımımla ilişkimde şu helal midir, şu değil midir? Onları en detaylarına kadar sormuşlar. Hatta kadınlar gelip peygamberimize, mesela hayızla ilgili meseleler, nüfasla ilgili meseleler, bunlar diğerinden çok daha özel. İnzivada, mağarada ne yapıyordun? Hani ondan çok daha özel ama onu orada öğrenmek zorundalar. Çünkü ya, ya namaz kılacak ya kılmayacak. Ya musul alacak ya almayacak. Yani dolayısıyla dini bir hükmü il ilgilendirdiği için orada detayına kadar sormuşlar. Hatta Efendimiz e, bilhassa Medine'li kadınları bu açıdan çok takdir etmiş. E, Allah onlardan razı olsun hayaları dinlerini öğrenmelerine engel olmadı diye. Yani her şeyi sordukları için. E, efendim, peygamberimiz işte bu dönemde böyle. Özellikle e, bazen aylarca gelmediği oluyor. E, Efendimizin bu doğada vakit geçirmek meselesi arkadaşlar üzerinde durduk mu bilmiyorum ama mutlaka üzerinde durum bizde pek olmayan bir şey efendimizin rüya şey e, vahiy arkadaşlar peygamberliğe alıştırılması sadık rüyalarla olur e, pek uzun bir süre birkaç yıl e, vahiy başlamadan önce birkaç yıl boyunca efendimizin gördüğü rüyalar ertesi gün aynen çıkıyor. Yani alıştırılıyor, e, gaybi bilgiye, e, kendisine e, normal yollardan olmayan bir şekilde bilginin aktarılması ve o bilginin aynen doğru çıkması e, olayına Efendimiz sadık rüyalarla alıştırılıyor ve sadık rüyalar hakkında nübüvvetin e, 46'da biridir diye bir hadis-i şerifi var peygamberimizin. E, hatta peygamberlik hayatına böldükleri zaman onun o süreye denk geldiğini söylüyorlar. Peygamberliğin ilk müjdeleri kabul edilen ve altı ay süren bu rüyaları gördüğü süre zarfında Hz. Muhammed biraz önce söylediğimiz gibi yalnız kalmayı tercih ediyor ve Hira'da tefekküre dalıyordu. Şimdi bu rüya konusunda biraz bir iki bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bir en aslında bu en son söylenmesi gereken şey ama ben bir bire alıyorum çünkü buradan çok fena istismar ediliyoruz herkesin rüyası kendisini bağlar arkadaşlar. Gören kişinin kendisiyle ilgilidir. Gördüğü rüyalar. Peygamberlerin rüyaları vahiden bir parçadır. Göreceğiz. Hudeybiye'ye e, Peygamberimiz e, Umre ziyareti için yola çıktığında neyle çıktı? Rüyası sebebiyle çıktı. Çünkü peygamberlerin rüyaları vahidir. Onun dışındakileri rüyaları kişinin kendisiyle ilgilidir. En korkunç yalan, bununla ilgili hadis var. En korkunç yalan rüya hakkında söylenen yalandır. Yani görmediği rüyayı gördüm diyen. Seni etkilemek istiyor, manipüle etmek istiyor, seni bir yere yönlendirmek istiyor. Seninle ilgili rüyalar gördüğünü söylüyor. Bir de değer verdiğin biri. Veya senin zayıf olduğun noktalarda şey işte seninle ilgili rüyalar gördüğünü söylüyor. Bir defa bunu unutmayacağız arkadaşlar. Herkesin gördüğü rüya kendisini bağlar. Niye beni gördün? O Biraz Freudiyen olacak ama niye beni gördüğüm işte Mekke'de ve ona şöyle şöyle dedim. Çünkü onun süperegosu ona bir mesaj vermek istiyor. Toplumda saygı duyduğu birisinin şekline girerek ona söylüyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunda bir kötülük yok. Yani bizim mesela uyumadığımız bir değer diyelim ki ne olsun mesela akrabalık bağım. Mesela diyelim ki ben akrabalık bağım konusunda yanlış yapıyorum. Yanlış yapıyorum. E, rüyamda beni uyarmak istiyor ruhum. Ne yapıyor? Benim değer verdiğim bir görü birisinin görüntüsüyle bana bir şey söyletiyor. Ama bu çok doğal yani. O kişiyle ilgisi yok. O benimle ilgili. Peki, e, bütün rüyalarımız sadık mıdır? Bizim rüyalarımız için söylüyorum. Arkadaşlar rüyalarımızın çoğu e, günlük hayatta ve biraz da biyolojimizle ilgili. Yani karnınız açsa başka rüyalar görürsünüz. Susuzsanız başka rüyalar görürsünüz. Yani biraz biyolojinizle. Sıcak ortamda çok sıcak yatmışsanız, işte ne bileyim soğuk üşüyorsanız duruma göre biraz fiziksel şartlarla ilgilidir bir kısmı. Çok yemişseniz başka rüyalar görürsünüz falan. Bir kısmı çok daha büyük bir kısmı psikolojimizle ilgilidir. Onun için arkadaşlar rüyanızı anlattığınızda birisine bütün şuur altınızı, bütün yapınızı, bütün iç dünyanızı onun gözünün önüne seriyorsunuz. O yüzden rüyanızı kime anlattığınız çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni seven ve hayra yoracak olan kişiye anlat rüyanı diyor. Çünkü rüya uçan bir kuştur, tabir edildiği zaman onardır. Yani arkadaşlar... En mahrem sırlarınızı kime anlatabiliyorsanız rüyanızda onu anlatın. Çünkü rüya, rüyanı anlatmak demek, tekrar ediyorum, senin dahi bilmediğin en derin şuur altındaki kişiliğinin bütün o oturduğu temelleri bizim gözünün önüne sermek demektir. Bütün zaaflarını, bütün senin zayıf noktalarını, hepsini öğreniyor demektir. dediğini. Geri kalan kısım çok az bir kısım arkadaşlar sadık rüyalardır. Sadık rüyalarla ilgili bazı alametler var. Bir, çok nettir. Bulanık, karışık değildir. İki, görür görmez uyanılır. Uyanırsın hemen. Ve üç, hiç unutmazsın. Yani unutmayacağın bir rüya olur. Şeytan o sadık rüyaya Tabii ki müdahale edebilir. O yüzden yoruma muhtaçtır rüyalar. Ondan sonra ve e, şeyden sonra rüyayı gördükten sonra e, senin o rüyadan alman gereken mesajı almanı engelleyecek şekilde de müdahale edebilir. Ya boş ver işte rüya. Ne diye bu kadar kafana takılsın? Halbuki o rüyayla Allah seni yanlış bir yoldan çevirmek istiyor mesela. Böyle olur mu? Yani Allah beni rüyalar yoluyla korumak ister mi? Ee, ister Peki niye kursun direkt? Rüyaya ne gerek var? Değil mi? Direkt göndermesin beni oraya mesela. Benim için kötü olacak bir yere. Niye yani rüya gösteriyor da ben o rüyayı doğru anlayacağım da ondan sonra oraya gitmeyeceğim de niye böyle dolan başlıyorlar Çünkü arkadaşlar çok basit cevabı bunun. Çünkü Allah size doğrudan size rağmen size müdahale etmez. Seçimlerinizi sizin yapmanız gerekir. Ama o bütün o süreç içinde sizin ona olan yakınlığınıza e, paralel olarak bütün o süreç içerisinde sizi tek başınıza da bırakmaz. Rüyalar, Arkadaşlar karşına bir kitap çıkar, bir yerden bir söz duyarsın. Ne bileyim hiç ummadığım biri bir şey söyler. Yani ben hep onu söylüyorum. Allah cep telefonuna mesaj vermez. Mesaj göndermez. Yani birine söyletir. Şimdi Mustafa Mert'e 900 katlı insan diye bir kitabı var. Kapacağım hocam. İnsanın ruhu yükselmek ister. Ruh bu dünyada zindandadır arkadaşlar. Ruh bedenimize zorla girmiştir. Beden ruh için bir hapishanedir. Çünkü ruhun sınırsız gücü var. Ruh latif bir şey. Yani mesela biz şimdi daracık şunun arasına giremeyiz şuraya. Niye? Çünkü bedenimiz var ve oraya sığmaz. Ama ruh girebilir. Her yere girebilir, her şekle girebilir, her yere gidebilir, her hızla gidebilir. Böyleyken bu bedene hapsoluyor. Ancak günde 2000 adım atıyor. İşte ne bileyim, yani işte şu hızla düşünüyor, şu hızla, yapıyor. hayalleri bile hantar. Yani ruh için ne kadar korkunç bir şey. Yani şöyle düşünün, çok zekisiniz, çok yaratıcısınız, çok enerjiksiniz ama e, bir dağ köyünde çobansınız yani, oraya gönderdiler Baştan orada olsaydınız belki insan içinde bulunduğu durumu anlamaz. Yani aldılar Boğaziçi Üniversitesi'nden oraya gönderdiler gibi düşünün. Yani o bile yetmez ruhunun ne kadar zor durumda olduğunu anlatmamıza Şimdi bu ruh geldiği yere yükselmek istiyor arkadaşlar. Melekut alemine yükselmek istiyor. İşte hayattaki bizim trajedimiz, insanın trajedisi buradadır. Beden de topraktan, nefis de hayvanı. <Gülüyor> Onlar da aşağı çekiyor. Beden hantal olmak istiyor. Çok yemek, çok az kımıldamak, işte bütün büyük buluşları tembeller yapmış diyorlar. Yani, kımıldamamak için. <gülüyor> Efendim böyle e, yorulmamak işte filan falan istiyor. E, nefis tamamen haz eksenli. Onlar bedeni hazlar. Onlar nefisle beden birbirine yakın. Onları istiyorlar. Ama ruh yükselmek istiyor. Şimdi ruh ne yapıyor biliyor musunuz Mustafa Mert'in dediğine göre? Ruh size rüyalarla mesaj gönderiyor. Diyor ki artık burada takılma. Yani tamam işte bütün kafelere gittin. Bütün dizileri izledin. Bütün YouTube kanallarına baktın. Yani tamam artık diyor ruh rüyalarla. Veya, veya sadece rüyalarla değil ikinci belirtisi, ruhun yükseltmesinin arkadaşlar psikoloji. Mustafa Mertler çok iyi bir psikiyatrist. <gülüyor> Diyor ki ikinci belirtisi sebepsiz ansiyetedir. Sebepsiz ansiyete ne demek? Yani hayatında hiçbir sebebi yok ama hep kaygılı. Hep huzursuz, hep mutsuz. Gıcık olduğumuz tipler vardır ya. Bazen kendimizde de olur sebebini bileme yani sebebini bilsek yapacağız ama bilemiyorsun. İşte diyor sebepsiz ansiyete ve gördüğün o sadık rüyalar ruhun sana gönderdiği imdat çığlıklarıdır. Yüksel artık ben burada bunalıyorum diyor. Peki diyor eğer sen manevi bir yola girmezsen tasavvuf ve istabahdan işte yani. Manevi bir yola girmezsen ne yapıyorsun? Psikoloğa gidiyorsun. Şimdi burada psikologları acayip eleştiriyor. Hangi psikologları arkadaşlar? Sadece batılı bakış açısından kendisini mahkum etmiş olan psikologları. Diyor ki, gidersin psikoloğa, anlatırsın işte. Her şeyim var, evliyim, mutluyum, çocuğum var, kocamla sorunum yok, para sorunum yok. İşte ailemi bir sorun yok ama mutsuzum yani. Hayattan zevk almıyorum. Böyle her gün yataktan yorgun ve şey kalkıyorum. Plan dersin. Şimdi uyuyor birilerine bu anlattıkları. Böyle dersin arkadaşlar. Diyor ki gidersin. Psikolog da sana der ki diyor. Yeni bir spora başla. İşte yeni bir hobi öğren. Bir hobiyle meşgul ol. Bir ee, entelektüel işte film e, okumaları grubuna katıl. Bir arkadaş grubuna katıl. Bütün veya seyahate çık işte hayatında değişiklikler yap işte akımlar çıkar böyle e, minimalizmi seviyorum ama o bile ticarete dönüştürüldü arkadaşlar yani arkadaşlar e, bu diyor sen 900 katlı bir bina gibisin diyor bir insan olarak e, bunun diyelim ki uyduralım 200 katı toprak altında bodrumlar yani Güneşsiz, ışıksız, karanlık, rutubetli. Sen 900 kata kadar çıkabilecekken eksi 150'de veya artı 5'de oturuyorsun. Ve sıkıntı ruhun çünkü biliyor yukarılar olduğunu, aydınlık, manzaralığı, yerler olduğunu biliyor. Oralara çıkmak istiyor. Fakat sen psikologa gidiyorsun, psikolog sana bulunduğun katı süslemeni söylüyor diyor. Batı psikolojisinin yaptığı şey budur diyor. Ruhunu yükseltmez diyor. Bulunduğun katı süslemeni söyler diyor. Onun için e, rüyalar böyle bir mesajdır arkadaşlar. Sadık rüyalar. E, vicdanımızı uyarır, bizi harekete geçirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle işte kitabımızda söylendiği üzere altı ay kadar böyle ertesi gün aynen çıkan rüyalar görüyorlar.